Boş Yaşam için Teknoloji Merhaba, Carbon Disclosure Project yani CDP, dünyanın büyük müşteri kitlelerine sahip, farklı sektörlerden önde gelen şirketlerin iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucunda önümüzdeki 5 sene içerisinde ticaret hacimlerinde toplam 1 trilyon dolar zarara uğrayacağını bildirdi. Sürdürülebilir ekonomi ve çevresel faktörlerin etkisine büyük şirketler, iş insanları ve sektörler için analiz eden dünyanın en kapsamlı kurumsal çevre serisi verisini elinde bulunduran CDP 2019 yılı araştırma sonuçlarını yayınladı. Euronews'ten Kerem Jongar'ın haberine göre toplamda 17 trilyon dolar katma değer yaratan dünyanın en büyük şirketleri iklim değişikliği riski nedeniyle 1 trilyon dolar maddi kayıp yaşayacağını ortaya koyuyor. Bu şirketlerin %80'i tayfun, sel ve kuraklık gibi tahribat gücü yüksek hava şartları, küresel ısınma ve sera gazı etkisinden olumsuz yönde etkilenecek. Dünyanın en güvenilir derecelendirme metodolojilerinden birine sahip olan CDP verilerine göre şu anda üretim sisteminin devamı halinde yaklaşık 500 milyar dolarlık bir zarar ortaya çıkacağı, ileride yapılacak yasal düzenleme sonrasında çok daha fazla üretim maliyeti ortaya çıkacağı, Söylendi buna göre şirketler ekonomiye kazandırılamayacak fosil yakıtla çalışan makineler dahil sadece üretimde artık kullanılmayacak taşınmaz malları için 250 milyar dolar kaybedecek. Bu eski makinelerin yerine düşük karbon açığa çıkaran teknolojiler alacak. Ancak bu dev şirketler iklim değişikliğine karşı ortaya çıkacak iş fırsatlarından 2.1 trilyon dolar kazanma potansiyeline de sahip. Bu dönemde düşük emisyon üreten ürünlere müşterilerden büyük talep gelecek. Şirketler bu dönemde arge için yaklaşık 311 milyar dolar harcamak durumunda kalacak. Bu da şirketlerin düşük karbon salımlı yeni ürünler için harcayacağı paranın 7 katını kazanabileceği anlamına geliyor. CDP'nin 2018'de başladığı dev araştırmasında toplam 6.937 şirket katıldı. Bunlar arasında dünyanın en büyük 500 şirketi de var. Good4Trust gibi Kadıköy Kooperatif de türetim ekonomisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yıl İstanbul'da zehirsiz kişisel bakım ve hijyen ürünleri çalıştayı düzenlemişti. Çalıştay'da da çok farklı şehirden ekolojik üretim yapan üreticiler katıldı. Çalıştay çıktılarında ortak problemler, yasal süreçlere dair sorunlar, ekolojik ham madde tedariği, ulaşım yani lojistik, ortak kavramlar, mekan organizasyonları olarak tanımlandı. Çözüm için ise üreticilerin bir araya gelmesi mümkün olan yerlerde üretim atölyelerini ortaklaştırmak mevzuat talebi düşünüldü. Raporun tamamını okumak isteyenler Kadıköy Kooperatifi'nin internet sitesini ziyaret edebilirler. Şu anda üretişler bir araya gelmeye başladı bile. Ekolojik ve sosyal açıdan adil üretişleri goodfortrust.org topluluğu içinde bulabilirsiniz. Uluslararası ve Türkiye'de de var olan bir banka nakliye sektörünün 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını %50 azaltım hedefini destekleyen Poseidon ilkelerini 11 büyük bankadan biri olarak yürürlüğe koydu. Poseidon ilkeleri finansal kurumların borç portföylerinin kabul edilen iklim hedeflerine uyumlu olup olmadığını değerlendirmek ve açıklamak için işlevi görüyor. Bankalar bu ilkeleri iç politikaları, prosedür ve standartları aracılığıyla Birleşmiş Milletler'in nakliye kurumu olan Uluslararası Deniz Organizasyonu yasaları kapsamında gemiler tarafından güvence altına alınan tüm kredi ürünlerine uygulayacak. İlkeler deniz tedarik zinciri boyunca Sorumlu çevresel yönetimi ve sosyal olarak sorumlu davranışı teşvik etmeyi hedefliyor. Anlaşılan onun için de Poseidon demişler denizcilik sektörünü ilgilendirdiği için. Poseidon ilkeleri Paris anlaşması uyarınca küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini uygulayan Terra yaklaşımına uyuyor. İlkeler hedefimizi desteklemek için bu yaklaşıma entegre edilecek. Birçok bankanın düşük karbonlu bir gelecek için iş yaptığını görmek çok cesaretlendirici ve buna bir parçası olmaktan çok memnunuz demiş. Global Nakliye Finansman Müdürü Steven Füster. Poseidon ikilileri Nisan 2018'de IMO'ya üye devletler tarafından kabul edilen sera gazı emisyon planıyla uyumlu strateji USS nakliye sektörünün yıllık sera gazı emisyon oranlarını 2050'ye kadar 2008 yılı oranlarına göre en az %50 azaltım gerektiğini ve sıfır emisyonun altına çiziyor. Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde ölen yurttaşların sayısı 7'ye yükseldi, 3 kişi ise kayıp. Facianın boyutu dün gün ağırınca ortaya çıktı, birçok binanın selde sürüklendiği görüldü. Felaketi yaşayan mahalleler ise daha önce benzer olaylar yaşadıklarını yetkililerin önlem almadığını söyledi. İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Eybek Dağı'na yapılması planlanan rüzgar enerjisi santrali projesi hakkında soru önergesi verdi. Türkiye'de 2008 için bile fazla kurulu güç söz konusu iken ekosisteme zarar verecek bu projelere neden ihtiyaç ve onay verildiğini sordu Kenanoğlu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da. Meclis Başkanı'na verilen önergede özel bir şirket tarafından Kaz Dağları silsilesinde yer alan Eybek Dağı'nda yapılması planlanan Rest projesi kapsamında 40 türbünün dağının muhtelif yerlerine yerleştirileceği, 33'ünün ormanlık alanda olduğu, 7'sinin tarım ara alanlarında olduğunu belirtiyor Kenanoğlu ve 400 bin metrekarelik alanında ormansızlaşacağını, orta heyelan bölgesi sınırları içerisinde olduğuna dikkat çekmiş. Tahrip edilecek orman alan, kesilecek ağaçlar düşünüldüğünde toprak ve su akışları dinamikleri etkilenecek, bunun sonucunda ise toprak kayması ve heyelan riskleri artacak diyor. Göre Halkınında katılımı toplantısında projeye karşı çıktıklarını hatırlatan Kenanoğlu, RES projesinin bölge koruma altına alınmış 32 endemik bitkiye de zarar verebileceğine dikkat çekti. Her halükarda yenilenebilir enerji projelerinin halkın desteği alınarak yapılması gerekiyor. Dolayısıyla Kenanoğlu'nun sorusu çok yerinde. Esen kanın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.